Ee, geçtiğimiz hafta hayata veda eden Nelson Mandela'ya e teşekkür ettikleri, tişörtleri gösterdikleri için e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. E, i̇kinci bölümde de yine geçen hafta gerçekleşen taraftar kavgası sonucu e, vefat eden Fatih Eroğlu hakkında Denizli Spor Taraftar Grubu e, Yeşil Telefon bağlantımız olacak. O da programın ikinci bölümünde. Yani bir şarkı mağazı verdikten sonra gerçekleşecek bu sohbet. Ve ilk konumuzla başlıyoruz. Ee, buyurun Sayın Göker Küçük sizle <gülüyor> devam edelim. <Evet>. Konuyu birazcık <gülüyor> derinle edelim. Şimdi bilindiği üzere geçen hafta Türkiye Kupası'nda oynanan maçta Fethiye Spor Fenerbahçe ile eşleşti ve Kadıköy'de oynanan maça çıkarken bütün oyuncuların formalarının üzerinde Yüce Atatürk Kelimesini ifadesini oluşturacak harfler yazıyordu gidikleri tişörtlerde ve bu şekilde sahaya çıktılar. Şimdi e, futbol federasyonunun ilgili maddeleri ve disiplin yönergeleri uyarınca e, spor sahaları içerisinde buna tribünler de dahil e, siyasi slogan e, kullanmak yasak. Böyle bir yönerge mevcut e, ve bu davranış dolayısıyla da Fethiye Spor Kulübü e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Çünkü siyasi olarak bulundu. Yüce Atatürk ifadesiyle sahaya çıkmaları. Şimdi baktığımızda bir sloganı siyasi yapan nedir, ne değildir den önce açıkçası bir spor sahasındaki siyasi slogan önüne geçilip geçilemeyeceğini biraz da düşünmek gerekiyor sanırım. Çünkü neyin siyasi ya da neyin olmadığını ayırt etmek ilk aşamada çok zor. Geçtiğimiz dönemde şimdi örnekleri hatırlıyoruz. Emre Berezoğlu'nun e, Rabia işareti yapması kendisi hakkında herhangi bir disiplin soruşturması açılmasına sebep olmamıştı. E, sevk edilmemişti. Ama, evet Emre gibi başka futbolcular da bunu yapmış. Aynı dönemde yapmıştı. Sadece Emre tabii, üzerine tabii. gitmeyelim bu aralar fazla gidiyoruz. Çocuğun üzerine fazla gitmeyelim. Hani benzer örnekler de var. Yapma, bunlar, Tüm o sporcular herhangi bir cezai tabi olmamalarına rağmen e, Fethiye'nin PPDK'ye sevki ee, bir değişik çiftte standartı ortaya koyuyor açıkçası Ancak e, yasaya bakılırsa Hakikaten Fethiye Spor'un da Emre Belozoğlu'nun ve diğer Rabia işareti yapan Sporcuların da sevk edilmesi gerekiyor Yani Siyasi bunda herhangi bir Siyasi içerik taşıdığı için diyorsun Siyasi içerik taşıdığı için Fethiye Spor'un PFDK'ya Sevki bence normal bir durum ve Hı. Üzerinde herhangi bir tartışma yapılmasına gerek yok Çünkü e, onlar bu tişörtle sahaya çıkarken e, Bu cezayı alacaklarını Göze almaları gerekirdi Tamam Şimdi TFF'de yani Türkiye Futbol Federasyonu diyelim uzunca bu konuda yaptığı açıklamada şunu söylüyor yani bahsettiklerinin birazcık dışında kalan bir açıklama olduğunu düşündüğüm için buraya parmak Hı -hı. basmak gerektiğini söylemem lazım. Diyor ki federasyonumuzun da bağlı olduğu uluslararası spor örgütleri bu hedefe ulaşmak için evrensel mahiyette çeşitli ilke ve kurallar benimsemiştir. Bununla birlikte Fethiye Spor Kulübü'nün Fenerbahçe AŞ ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında uluslararası futbol oyun kurallarına aykırı, aykırı şekilde saha içinde hepimizin milletçe sahiplendiği değerleri sadece kendilerine mal ederek hı hı. E, tartışma yaratmak için kullandıkları görülmüştür. Bu yargıya nasıl varılmıştır? Ya şimdi şöyle yani Bu yargıya tamamen e, benim görüşüme göre çok nesnel değil, çok öznel bir yargı bu. Doğru. Yani tamamen bunu e, PPDK'ya sevk etmemiz lazım diye görüşe sahip insanlar bu cümleleri hazırlamışlar diye düşünüyorum. Dediğim Çünkü bu, evet. bir, bir tane daha bir şey ekleyeyim. E, Uluslararası spor örgütlerine bağlıyız ve bunların bir ilkeleri var onlara uymaya çalışıyoruz diyorlar. Acaba kendileri bu hafta premierlik izlediler mi mesela? Evet. Bütün maçlardan önce neredeyse e, stadyumların e, skorboardlarında televizyonlarında diyelim büyük ekranlarında Nelson Mandela'ya Mandela veda eden e, videolar gö gösterildi. İtalya'da Livorno tribünleri yakaladığım kadarıyla e, görüşürüz Hı -hı. ya da çav e, güle güle Mandela diye pankartlar açtılar. Yani evet şimdi <gülüyor> <gülüyor> Hangi uluslararası <gülüyor> örgütler <çoğunlar? gülüyor> kesinlikle öyle. Yani Zaten hani yerel kanun çıkarılmasında da uluslararası ölçütlere ne kadar bağlı kalınmadığı ortada ve biz bu yasa çıktığında da aslında eleştirmiştik. Yani siyasi neyin olup olmadığını ayırt etmek çok zor. Ee, yani Kasımpaşa'nın stadının adı bile siyasi o zaman ve o tatlamaç oynanmaması gerekiyor normal şartlarda. Ee, yani yasadaki çarpıklıklar e, bugüne getirdi. Hani artık Mandela'ya bile ceza verir hale geldik. Mandela ismini kullanmaya bile. Hani dediğim ben Arsenal'in maçı başladığında bu hafta sonu bütün stadyum karanlığa gömülmüştü ve hani büyük ekranda Mandela'nın resmi yer almıştı. Böyle bir saygı unsuru olan, dünya çapında böyle bir saygı gören bir figür Türkiye'de ceza unsuru oldu. Yani Mandela'nın pek ceza almasın tutulur yanı yok. Hani diğer topluma ayrıştırma... Mandela'ya veda etmek, yaptıkları için teşekkür etmek ceza aldı. Öyle düzeltelim onu. Yüce Atatürk tişörtleriyle çıkmanın da topluma ayrıştırma e, iddiası öne sürülüyor. Ancak e, yani zaten siz bu yasayı koyarak aslında toplumu ayrıştırmaya yönelik bir ilk adımı atmış oluyorsunuz. E, yani neyin? Yani siyasi olarak bunu tanımlıyorsunuz ama başka siyasi figürlere ceza vermiyorsunuz. E, onlar da... Evet yani bu çelişkiler aslında Hı -hı. biraz da tartışmayı fazlasıyla yani, alevlendiren e, nokta. Esas olarak karşı durduğumuz aslında yasa burada. Hani Fethiye Spor'a e, ceza evet, alması değil, aynen, yasa. Aynen. Yani kim neden ceza aldı? Yok o, onu yaptığı için onu savunuyorlar. Bu alı, ceza alacak bir hareket değildi gibi bir duruştan Doğru. ziyade hiçbirinin e, ceza almaması. Evet. O zaman atıyorum e, vücuduna siyasi içerikli bir dövme yaptıran futbolcu bu şekilde sahaya çıktığı için ve bu kameralarca görüldüğü için direkt ceza almalı mesela. Aynen o ceza gidersek. Tişörtün, bir Tişörtten bir farkı yok sonuçta o futbolcu bunu e, dışa vuruyor. Evet. şekilde Yani bu bağlamda hani Yüce Atatürk tişörtünün de Rabia işaretinin de ceza almaması gerektiğini düşünüyorum ben kendi çapımda. Yani bugüne kadar gol sevinçlerinde secdeye yatan futbolcular evet. ceza alabilirdi. Bu da bir siyasi Tabii. yaklaşım. E, dini yaklaşımdaki ki bu da yasalarda yer alıyor. Şu, şundan dolayı ceza verilseydi bu kadar tartışma olmayabilirdi. Hı hı. Ve belki de işte ceza indirimine gidilebilirdi. Bir madde var... E, Süperlik statüsünde 2013-2014'te e, hemen söylüyorum tribün düzenlemesi diyor. Madde 8, 13 numaralı e, fıkrası bunun. Hı hı. Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF'nin izin verdiği pankartlarda çıkabilirler. Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj, mesaj içermesi şarttır. Yani işte nasılsın utku yazmak yasak oluyor o da <gülüyor> Kurum ve kuruluşların pankart taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerinde TFF'ye müracaat ederek onay almaları gerekmektedir. İşte belli boyutlara uygun, uygun olmalı ve müsabakadan en az 7 gün önce bunu yapmalılar. Eğer TFF deseydi ki, yani çok hoş bir hareket bu yaptığınız kez, değerlerinize e, sahip çıkmanız güzel ama bizim haberimiz olmadığı için biz size 10 bin lira ceza vereceğiz. Hı hı. Bunun normali bu ama 5000 bin lira indiriyoruz, bir daha olmasın gibi bir şey... Belki olsaydı ve bu şekilde de herkes haberdar olurdu. Diğer çelişki de 24 Kasım'da Fethiye Spor yine kendi maçına baş öğretmen harflerini oluşturan bir tişörtlerle çıkmıştı. Ve hani bundan sonra bir ceza alınmadı. Bunun tabii izin alın alınmadığını biraz geç harekete geçtiğimiz için öğrenemedik TFF'den ama bunun peşindeyiz. Yani bunun evet. da... E haberi e, izni alınmadan yapılmış olmasına rağmen bir ceza alınmadıysa... ...işte çelişki tamamen burada başlıyor. Yani baş öğretmen, 10 gün önce baş öğretmen e, tişörtüyle çıkan kişiler... ...bu sefer baş öğretmenin e, temsil ettiği kişiyi yazarak çıkıyorlar tişörtlerinde. Tamam o gün özel bir gün ve buna tamam. e, şey yapılabilir, boyun eğilebilir, kabul edilebilir, görülebilir. Ama bence herhangi bir mesaj vermek için özel bir güne de ihtiyaç yok. Ya peki yani burada hani merak ediyorum. Sen Fethiye Spor'un bu konudaki bir art niyeti ya da iyi niyeti konusunda bir yorumun var mı? Çünkü izin al, al, almadılar ve hani daha sonra da mesaj yeni ulaşmıştır tarzı yorumlar geldi Fethiye camiasından. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani izin almamaları evet bir problem yaratabilir bürokratik açıdan ki hani işte biraz önce okuduğumuz şey bu. Ya bence insan yani bu bir ifade özgürlüğüdür. Hı -hı. Kulüp olarak ifade etme evet. özgürlüğünü kapatıyorsun ve sonra bunu uluslararası yasalara dayandırıyorsun ki onlar da ifade özgürlüğünde e, Türkiye ile yarışamazlar bile yani tabi yani bence art niyet olup olmadığını bilemezsin burada eğer ceza verilmeseydi bu açıklamayı da görmeyecektik belki de ya belki de ama hani e Belki hani Yüce Atatürk tişörtünü giymesi, giyme eylemi ve giyme eylemi sonrası... ...sonrasını biraz daha fazla kaşımaya yönelik bir tutum var gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama hani mesajı verdin ve bitti aslında. Hani cezayı al, al, almanı büyütmene de gerek yok. Çünkü ceza alacağın belliydi bu durumda. Hı hı. E, sanki yani olup de o durum. Gibime geliyor. Peki bir de e, Drogba ve Ebo'ya değin, değinelim bu arada... E, Drogba ve Ebu'e fildişi sahilinden iki oyuncu Afrika kıtasının oyuncuları iki siyah e, renkli siyah derili futbolcu Mandela'nın e, ölümünün ardından ona e, Afrika'daki belki de ırkçılığı e, azaltan bitiren eylemleri nedeniyle teşekkür ettikleri için PPDK'ya e, sevk edildi. Drogba da bu konuda e, bir açıklama yapmış. Drogba bir fotoğraf paylaşmış. Anladığım kadarıyla İn Instagram hesabından evet. Destek veren herkese teşekkür ederim. Üzgünüm aynı durumda bu hareketi tekrar ve tekrar yapardım. Politik görüşleri yüzünden değil. Hmm. Mandela beni, bir ülkeyi, bir kıtayı ve dünyayı etkiledi. Tekrar teşekkürler Mandela." diyor evet. Drogba sözlerinde. Yani bir aslında her ne kadar bir ülke devlet başkanı olsa da hani bir siyasi figürden ziyade tüm dünyaya da mal olmuş bir kişiliği var Mandela'nın. Ee, ve futbol camiasında da önemli bir rolü de var hani e, Güner Afrika'nın başına geçtikten sonra 1995'te Dünya Rugby Kupası'nı ve 96'da Afrika Uluslar Kupası'nı kendi ülkesine getirmişti ve ülkesi şampiyon olmuştu o turnuvalarda. Hı hı, 2010'da Dünya 2010, Kupası'nı Kupası getirilmesinde de Mandela'nın önemli bir rolü var ve hatta şöyle de bir futbolla bağlantısı var. Birleşmiş Milletler üyesi olmayan ülkelerin ki bu ülkeler FIFA'ya da bağlı değil. Bu ülkelerin kendi aralarında bir dünya kupası var. Viva World Cup adıyla anılan ve iki yılda bir yapılan o kupanın adı, özel adı Nelson Mandela kupası hatta. Hani e, tüm dünyada kabul görmemiş, ötekilenmiş ve kendini ifade edememiş toplumların da e, özel futbol dünya kupasında böyle bir temsiliyeti var Nelson Mandela'nın. Mandela'nın e, Mandela etkisi Oldukça büyük, e, bahsettiğin 95 Rugby Dünya Kupası'nı konu alan bir de film var. Son, Nelson Mandela'nın e, ülkesinde başbakan olduktan sonra yaptıklarıyla ilgili. E, o filmi bu vesileyle ben tekrar izledim ve bir kez daha hayranlıkla e, ekran karşısında yapıştım. Öyle diyeyim. E, rugby ile siyah ve beyazlar arasındaki bu çekişmeyi... E, uzlaşmazlığı nasıl çözebildiğini çok güzel şekilde ele alan bir film ve biraz da evet spora siyaseti karıştırarak takım motive ederek takımın o güne kadar çok da başarısı olmayan rugby takımının kupayı kazanmasında büyük etken oluyor. Nelson Mandela en yakın zamanda sizin de izlemenizi öneririz. Şimdi o filmden bir parça dinleyeceğiz. Ee, Şoşo Leza parçanın adı. Men must work for me Dig, dig, digging in the sun Men must work for me Şimdi e, tekrar açık derginin içindeki spor küsü efektif bas devam ediyor. Invictus Yenilmez filmindeki Nelson Mandela'nın hayatını konu alan filmdeki parçayı dinledik. Şoşo Leza bu... E, Güney Amerika halk şarkısı, Endebele halk türküsü diyebiliriz ya da Güney Afrikalı'da e, madenlerde çalışan e, göçmen işçilerin söylediği bir şarkı. Pete göre de bunu Visual Overcome e, albümünde seslendirmiş. Şimdi e, Yeşil Cephe olayına, Deniz Spor Taraftar Grubu'nun yaşadığı olaya geçeceğiz. Olaya geçmeden, telefon bağlantısını yapmadan önce bir e, Fatih Eroğlu'nun cenazesinden gerçekleşmiş bir bir dakikalık bir ses dosyamız var. Bir mesaj. Onu paylaşalım. Sonra telefon bağlantısıyla burada olacağız. Öncelikle merhaba. Tüm denizde altının, Yeşil cephenin başı sağ olsun. Beşiktaş-Bereştepe grubu adına ben bugün buradayım. Burada olmamızın önemli nedeni manifestomuzda da belirttiğimiz gibi bizim türbünlerin ortak mücadelesi, renklerin ortak mücadelesi, bu ransal ve İçimizdeki pislikleri atmanın bir yolu Pistin olduğunu abi. düşündüğümüz için biz bugün buradayız. Keşke Fatih abi gibi değerli bir abimizi kaybetmeden bunları yaşatabilseydik. Burada olabilseydik, toplanabilseydik. Onun hayallerini gerçek kılmak için daha önceden yapabilseydik. Olmadı. Umarım onun kendi bıraktığı mirası bize yol gösterir. Bu yolda daha güçlü, birlikte, hep birlikte, daha omuz omuza verirsek, bu türbündeki rantı, endüstriyel futbol kültürünü atabilirsek türbünleri gerçekten türbüncinin eline bırakabileceğimize inanıyoruz. Tekrar Denizli Altı'nın, tüm Denizli Spor Camiası'nın, Yeşil Cephe'nin buraya gelen herkesin tekrar başı sağ olsun. Biz Yeşil ile birlikte olmaya da omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Evet Beşiktaş Beleştepe grubu temsilcisinin sözlerini dinledik. Yeşil Cephe taraftar grubu lideri Fatih Eroğlu'nun cenazesinde geçtiğimiz hafta yaşanmış bir olay bu. Demin de söylediğimiz gibi işaretli Deniz Spor'un iki taraftar grubu evet. e, arasında <gülüyor> çıkan tartışmada bir kişi ölüyor ve dokuz kişi de yaralanıyor. O olayların bir tarafı 57 gençlik taraftar grubu ve diğer tarafı da Yeşil Cephe taraftar grubu. Şimdi aslında bu olayı birazcık vaktimiz dar ama kısaca ve özetle e, almak için Yeşil Cephe taraftar grubunun temsilcilerinden bir tanesi izlen Çin Demir Hattımızda. Merhabalar izlen merhabalar. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Program arkadaşı Utku da bizimle. Ee, evet, Bize olayı çok kısa ve özet bir şekilde aktarabilir misin? Aslında. Ee, Öyle başlayalım. Şimdi bu olayın daha öncesi de var. Aslında yıllar öncesinde. Yıllardır bir mücadele var. Ee, bizim sahip denizde. Bu e, rant olarak e, türbinlerde olan, bu türbinlerden gelir elde eden insanlara karşı bizim denizinin gençleri olarak Esnaf olsun, öğrenci arkadaşlarımız olsun Ben de kendim üniversite öğrencisiyim Böyle bir mücadelemiz vardı Sürekli biz baskı altındaydık En sonunda bu Yeşil Cephe adı altında bir grup olarak Bu baskı artık bir baskıya karşı olarak bir bünye bulmuştu Biz tabi güzel işler yapıyorduk Tüm Türkiye'de takip ediyordu Gerek tribün camiası olsun Gerek denizde halkı olsun arkamızı almıştık Güzel işler yapıyorduk yeni bir gruptuk ama işte bu insan, bu büyümemiz, bizim güzel işler yapmamız bazılarının hoşuna gitmedi. Ekmek kapılarının e, kapandığını, e, biz bu işten ekmek yiyoruz diyorlardı. E, buna karşı e, bizi istemiyorlardı. Her türlü baskıyı uyguluyorlardı. Gerek siyasi mecralardan olsun, gerek e, ellerinden ne geliyorlarsa. Biz ke tabii kendi imkanlarımızla türbünde var olduğumuz için bizi engel olamıyorlardı. Çünkü bizim e, maddi bir beklentimiz ya maddi bir gelirimiz olmadığı için sadece kendi... İmkanlarımızda olduğumuz için engel olamıyorlardı. En son işte İstanbul Büyükşehir Belediye maçında biz e, bayağı bir kalabalık olmuştuk türbünde. 1500 kişilik bir kalabalığımız vardı. Ondan sonrasında olaylar farklı gelişti. Bizi artık bir şekilde e, durduramayacaklarını anladılar. Hani e, ne bileyim e, gerek siyasi olsun gerek başka yollar olsun bir şekilde durduramayacaklarını anladılar. En sonunda da Böyle bir yola başvurdular. Çünkü tavşanlı maçında ilk önce bizim bir arkadaşımızı tuvalette kısıtırmıştı 8 kişi. Orada darp ettiler. Rahmetli Fatih abimiz de orada e, bulunuyordu. Ayırmak amacıyla bulunuyordu. En son orada bu katil İrfan Sancar'ın, 57 Gençlik Taraftar Derneği Başkanı'nın işte Denizli'de seninle görüşeceğiz gibi bir söylemleri var. Bunu birçok arkadaşımız duydu. İşte en son biz deniz, tavşandan döndüğümüzde Denizli'ye e, orada Bizim abilerimiz dedi ki konuşma maçlıyım. biz aşağı ineceğiz. E, bu artık e, olmaz her yerde, her deplasmanda, her şeyde bir problem yaşanması istemiyoruz. Takım Takımda çok iyi gidiyordu zaten. Bu buna engel olmasınlar. Bir şey. Ondan sonra Fatan biz dedi, dedi ki arkadaşlar dedi otobüsten indi kimse inmiyordu diye biz dedi buradan bir 5-6 gideceğiz dedi. Onlar dedi sayı olursun o kadarlar dedi. Kavgalık, dövüş bir durum yok dedi. Konuş konuşarak halletmeye çalışacağız dedi. Ama dedi, bir sıkıntı olursa dedi, kimse inmiyor dedi. Ben üç kurşun yiyip yere düşmeden dedi, kimse inmiyor dedi. Ondan sonra Fatih abimiz ve yanındaki birkaç abimiz vardı. Onlar indiler. Ee, o sokağa girdiler. Sokaklı birden bir ses e, geldi. Ben ilk önce torpil sesi sandım dedim ki ya dedim buna torpil mi atıyorsun falan gibisinden. Sonra aşağı indim. Ben de o yola doğru girdim. Baktım karşıdan bunlar Ellerinde tüfek iki kişi e, sıkıyorlar yani. Hı hı. Ya evet şimdi e, evet. Ya, ya şimdi anlattığın hakikaten çok tüyler ürpertici bir husus ve hakikaten gerçek bunlar. Yani ben şunu merak ediyorum aslında tüm bu e, çekişme tüm bu şiddet e, türbündeki bir rant için mi? Ve hani aslında yani çok e, bilmeyen bir şekilde soruyorum türbündeki rant nedir? Bir taraftar grubu ne tür bir rant elde edebilir? Hani siyasi yönden veya ekonomik yönden ne gibi bir gelir kapısı olabilir türünde aktif olmak? Bunu merak ediyorum ben. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela biz basın açıklaması yapmıştık gün maçtan önce de. Orada bir soru yönetmiştik. Mesela bu katil insan 2009'dan beri resmi olarak hiçbir yerde çalışmıyor. Normalde 2009 yılından beri hiçbir yerde çalışmıyor insanın açıktan ölmesi gerekiyor. Ama Hı. altında 30 milyarlık arabası var. Artı dernekten... Bu ele geçirlik taraftarlardan elde 30 milyarlık, 40 milyarlık eşyalar var. 10 tane PlayStation var. Bunların elcilleri de var. Hani bunlar nasıl oluyor? Nasıl rant ed elde ediliyor? Gidersin bunları yaptıklarını anlatıyorum ben size. Bunu tüm Hı -hı. Denizli biliyor yani. Kulağını kulağının üzerine yapmayan her Denizli vatandaşı bu rantına sağlıklarını biliyor. Şimdi iki tane o iki tane otobüs kaldıracağım diye giderler gerekli mercilere otobüs kim verecekse artık belediyem verecek veyahut da kulüp mü verecek, kulüp başkanım verecek. Şimdi buradan atıyorum İzmir'e de bir otobüsün maliyeti 2 bin liradır. Bunlar der ki 2,5 liraya gidiyor otobüs, 2,5-2,5 i̇ki 5 buçuk, iki buçuk, lira. Artı bunu üstüne üstlük o 5 milyar parayı alırlar bir de üstüne bin lira, bin beş lira, iki bin lira neyse yol açılarlar. Evet. 7 bin lira para yapar. Hı hı. Giderler 2,5 bin lira dediği otobüsü giderler 302 kötü bir Otobüs tutarlar. Daha ucuza alırlar ve cebe atarlar parayı diyorsun. Ha. 6 milyar Hı. cebe kalır. Bilete de para vermez. Hiçbir şeye para vermezler. Şimdi şöyle diyeyim size. Haftada 6000 bin TL kimler kazanıyor bu ülkede? Ki 700 lira, 800 lira, 900 lira insanlar çalışıyor bu, bu ülkede. Milyonlarca insan çalışıyor. Bir haftada sadece bir deplatonun 5 bin lira, bin TL gibi bir ranttan bahsediyoruz. Yani hani burada e, bu taraftar grubunun bazı kesimler tarafında desteklendiğini ve e, yaptıklarının üzerinin örtüldüğünü mü söyleyebiliriz? Yani tabii ki bu, bu ortaya çıkıyor. Sonuçta biz, biz de soruyoruz yani. Dedik ki tamam bu adam 2009 yılından beri çalışmıyor. Bu adam 2009 yılından beri çalışmıyor da bu derneğinde bunun şimdi stadın altında bu derneği kim veriyor buna? Ondan sonra bu tüfekleri, bu fişekleri alacak parayı nereden buluyor? Altında 30 milyarlık arabası evet. var. Fink fink atıyor. Denizde her yerde girmedi çıkmanın yer kalmıyor. Bunu nasıl yapıyor? Evet, bu çok... nasıl geçiyor bu? Yani çok kısa şunu da sormak istiyorum. Hani e, ayrı bir olay ama belki de arazın, iki grup arasındaki çekişmeye de yansıtacak bir e, örnek olarak. Bir balık esir deplasmanı var Denizli Spor'un ve evet. e, oraya otobüs e, kendi kaynaklarınızla gitmeyi planlıyorsunuz. Ancak e, tehdit edilip e, vazgeçtiğiniz söyleniyor. ve Buna rağmen 57 gençliğin. E, valilik ve emniyet tarafından götürüldü söyleniyor. Bunlar doğru mu? Ya biz bu konulara pek fazla girmek istemiyoruz yani bu valilik ve emniyet olayına. Hı, hı. Yani siz de anlamışsınızdır. Evet, İngenler tamam. de birçok şey anlamıyor evet. anlıyordur yani. Evet. şeyde. Peki. Yani girmek istememek de aslında hani... konuşmamak da aslında belli bir cevaptır diye yani. e, toparlayalım çünkü vaktimiz azaldı. E, bu olumsuz olayla da olsa taraftarları birleştirme girişiminiz için de sizlere teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi evet. iletiyoruz. Videonuzun bir kısmını yayınlama imkanı bulduk. İsteyenler Facebook grubundan da ulaşabilirler. 17 dakikalık bir video bu kendisi. Çok başınız sağ olsun. Güzel işleriniz çok, çok, çok şanslar diliyoruz. İyi şanslar. Evet izlene veda ettikten sonra programı da sonlandırıyoruz. Programın kaydını efektifpas.com'dan eee dinleyebilirsiniz. E, haftaya ben Volkaner. Ben Otkun cool, Göker Küçük. Haftaya görüşündek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. efektifpas Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır.